Hüseyin Rahmi Gürpınar Hayat ve Ölüm Seslendiren Akın Altan Yokken var olan bizler, Varken yok olmaktan niçin korkuyoruz? Yeni doğanda hayat bilinçsiz başlıyor. Onun nereden ve nereye geldiğinden hiç haberi yok. Duygularımızın hayatla temasından sonra bu dramın üzerine perde inerken, Derece derece sönen bilincimizin bizde bıraktığı olumsuz izlenimlerin etkisiyle titriyoruz. Tıpkı bir çocuğun mevhum bir umacıdan korkması gibi. Bu değişim nedir? İyiden kötüye mi gidiyoruz? Kötüden iyiye mi? Hayat ve ölümden hangisi bizim için daha yaman, daha şefkatli? İşte bilmediğimiz gerçek. Bunu bilsek, doğuma sevinmek, Ölüme yerinmek gafletiyle üzülmeyiz. Ölü de ölümü hissedecek organizma kalmamış olduğu için, o kendinin öldüğünü bilmez. Ölüm ancak, dirilere dehşet veren objektif, acıklı bir manzaradır. Bilincin serabından, büsbütün kurtuluncaya kadar, bu kuruntunun ıstırabıyla eziliyoruz. Doğa, hayatta en büyük lezzet heyecanını verdiği şehvetle en önemli rolü oynatıyor. İşleminden söz etmeyi, yasanın müstehcen saydığı şehvetin adını değiştirerek, şairler ona aşk diyorlar. Şimdiki yalancı ahlak, ondan ancak bu ad altında söz etmeye tahammül edebiliyor. Eski ulusların tarihlerinde gördüğümüz şehvet çekici lisanslara, izin vermelere bakılınca, bir gün bu ayıbın da tavsiyeceğına hükmedilebilir. Doğmak, bazı filozoflara göre acıklı bir kaza, bazılarına göre büyük bir talih. Telkinimiz ne olursa olsun, doğan elinde pasif bir oyuncaz. Bir yandan selviler altında çukurlar kazılırken, öbür yanda ebe sandalyelerinde ağrı çekenler boşluğu dolduruyorlar. Aslında ölüm nedir? Hiçbir ölü bize onun en küçük gerçek bir tanımını yapmamıştır. Ölüme dehşet yükleyen biziz. Ondan korktukça o daha korkunç olur. Onu unutmaya çalışmakla, ondan kaçılabileceği gafletiyle avunuyoruz. Onu hiç üzerimize yormayız. Sözünü bile etmek istemeyiz. Doğanın bu en büyük olayı üzerine, gözlerimizi açacak yerde tersine yumuyoruz. Vücudumuzu teslim alacağı Dakikaya kadar ona akla getirmeyi Uğur saymayız Ölümden bu aşırı korkumuz Onu hiç tanımamaktan geliyor Büyük filozof diyor ki Hayatı bilmek için Ölümle danışıp konuşmalıyız Bizse Tekrar dirilmek hulyasıyla içinde hiç yaşayamayacağımız Bir ahret dünyası icadı vesilesine Kapılıp gidiyoruz Bir başkası da Ölüme bu korkunç görünümü getiren hekimlerle papazlardır, diyor. Onu, hayalimizin korkunçlaştırdığı dehşetlerden soyarak incelemeliyiz. Kendisinden önce can çekişme acılarından ölüm sorumlu değildir. Bütün hastalıklar gibi bu son işkenceler de tamamıyla hayata aittir. Ölüme yenilmemek için sınlaşıp verir. Bizi dehşetlere düşüren, işte bu didişmenin seyredilmesidir. Can çekilince acılar birden verir. Ondan öteye bir şey yok. Bazı çaresiz kötü olaylarda acı çekenleri kurtarmak için öldürmek istemiyorlar mı? Ölümün gerektiğinde kurtarıcılığına başvurulan bir kuvvet olduğunu görüyoruz. Çok ıstırapla can verenlere kurtuldu demiyor muyuz? Çekilen bu en son, bu en zalim işkencelerle ölmek hassası yoktur. Hep bu dayanılmaz acılar, Bakılmaz manzaralar, ondan önce gelen azaplardır. Yine tekrarlayalım ki bu can çekişme halleri, ölmek sözcüğünden değil, ona yerini vermek istemeyen hayatın gitmemesinden ileri geliyor. Çok yorgun zamanlarımızda, bizi rüyasına, hiçliğini alıp götüren derin uykuya suç bulabilir miyiz? Kaymakta olduğumuz bayıra tırnaklarımızı geçirerek tutunuyoruz. Bir filozof söylüyor. Devasız hastalıkların sonunda işkenceyi uzatan bugünkü tıpla tabiplerdir. Çünkü çıkmadık canda umut vardır örneğine takılarak, Sönmesi yaklaşmış hayat ocağına hala kömür atıyorlar. Bilgiler ilerledikçe, Fransızca, Umutsuz olduğunu bildiren hükümle sona ermiş hastalıklarda, Belki tıp, uzattığı işkenceyi kısa kesecek çareler düşünecektir. Erhamer Rahimi'nin sevgili kulları için uygun gördüğü hastalık işkencelerinin çeşitleri saymakla bitmez. Kuduz'dan, kanserden başlayarak patoloji sayfalarına bir göz atınız. Bunlara tutulmuş olanların ölüme kavuşuncaya kadar çektikleri can acısına hiç tanık oldunuz mu? Veremin kurbanını ne acı çırpınmalarla boğduğu faciasında bulundunuz mu? Tanıdığım bir ana, devasız bir dertle debelenerek hırıldayan yavrusu için döşeği başında, Eller havada şöyle aykırıyordu. Allah'ım, bu masumun ne günahı var ki çektiriyorsun. Yetişir artık, al emanetini. Doğa, körkütük bir kör müdür? Görüp de aldırmayan bir merhametsiz midir? Bazı işlerinde büyük zeka seçilir. Bazılarında şaşılacak bir aptallık. Yaptığını yine kendi yıkan bu mimar, her iki işinde de zahmetsiz görünüyor. Bazen onda ne mantık vardır, ne insaf. Kulaklığıyla yaradan işini incelemek kabili olmuyor. Bir mundar biti, bir sıska sivrisineği doyurmak için, bir şehir halkını ölüme aşılamaktan, bir orduyu zehirlemekten çekinmez. İçinde gafletle bocaladığımız, hesaba gelmez, akla uymaz bu sırlar nedir? özüne eremediğimiz meçhullere yalan yanlış birer kulp takıyoruz. Bilmediğimizi, hoşumuza giden masallarla donatıyoruz. Cennet vaadi, cehennem korkusuyla yüz yüzyıllardır insanları düzeltmeye uğraşıyorlar. Dünyanın şu şekline bakınız, bu vaat ve tehditlerin, söz etkilerindeki tam ters çıkışlara ne deneceğini düşününüz. Gerçek, normal varlığını dıştan gelen vaatlerden, Tehditlerden almayarak, sırf kendi vicdanından, tertemiz bilincinden alan bir oluşumdur. Bunun için her türlü hurafelerden silkinmiş, özgür bir ruhun aldanmaz, aldatmaz kudreti gerektir. Dünyada ahireti yaşayan ulusların, yabancı mandaları altındaki acıklı durumları büyük bir ibret dersidir. Ama kör yaratılışlara ışıktan söz etmek ne yarar verir? Gizli kuvvetin, iki cinsi şiddetle üreme hizmetine zorladığına göre, onda dünyayı yaratıklarıyla doldurmaya çalışır bir amaç seçiliyor. Ve yine neden? Sayısız ölüm unsurlarıyla ekim biçer gibi, bu yetiştirdiklerine, tabii ölüm sınırına varmadan tırpan atıyor, bu densizliklerin acısını biz zavallı kullar çekiyoruz. Onda ne sorumluluk, ne de acıma duygusu var. Çünkü o, Birini öldürürken birini yaratmak gücünde pek büyük bir dinamodur. Bu yaratma bolluğu içinde bizim tek tek hayatımızın bir karınca kadar önemi yok. Yaratan, aynı kimliği yeniden diriltmek ihtiyacında değildir. Bu batıl inanç, bizim için doğaya, gerçeğe karşıt bir direnmedir. Ölümsüzce yaşamak istediğimizin bir delilidir. Böyle bir yargıya kapılmak gücünde olmayan hayvanlar bu noktada bizden üstündür. Doğanlar nereye gideceklerini düşünmeden ölürler. Kişisel, tekil hayat için evrende bir ölümsüzlük örneği göremiyoruz. Genel hayat, evet bu, ezeli ve ebedidir. Ama tek olarak kalmak, yaratan güce özgüdür. Madde kuvvetin, isterseniz maneviyatın, Elinde demirbaş eşya gibidir. Ebedi oluşlarında daima biçim değiştirirse, türlü belirişler gösterir. Ama maya hep odur. Bir kadavranın dağılan parçalarından yeni hayatlar fışkırır. Şu anda vücutlarımızı meydana getiren unsurlar, bu evren fabrikasında bize gelinceye kadar kim bilir ne çeşit imalatta kullanılmıştır. Yaratana şöyle bir soru sorulabilir. Aman Allah'ım, ölüleri çürütüp dirileri bu kokuşmuştan mı yaratıyorsun? Biz göçmüşlerin mirasçısıyız. Ama onlar kimlikleriyle bizde yaşamıyorlar. Biz de bu kalıbı bırakıp gittiğimiz zaman, parçalarına mirasçı olacaklarda yeniden kimliğimizi bulamayacağız. Maya bir ama hayatın, Fransızca, kimliği başka. Ne onlar bizdirler ne biz onlarız. Doğanın bize bağışladığı hayat bir defalıktır. Biz gitmezsek geleceklere nöbet düşmez. Ölünün kalıntısı diriye dönüyor. Diri aldığını yeniden ölüme geri veriyor. Bu devamlı dolaşımı herhangi bir yerinde durdurmak kabil değildir. Bu doğal değişmez sebebiyle dünya ve ahirette aynı kimliğin kesilmez, ebedi hayat sürmesine imkan yoktur. Doğanın kitleden ayrı imtiyazlarıyla önce bilinen peygamberler. Tanrılaşmaya yeltenen cihangirler, ölümün herkes için mukadder biçiminden başka türlü, istisnai olarak can vermemişlerdir. İçinde yaşadığımız şu musibet aleme kazık kakan bir tek insan görülmüyor. Aynı kişinin ikinci hayatta dirilmesi konusuna gelince, anlatandan çok akla inananları kandırmak zor oluyor. Ruh konusuysa, bu küçücük yazıya değil, kitaplıklara sığdırılamayacak bir karışıklıktadır. Yalnız bedensiz ruhun, ne teşrih, otopsi masasında, ne de mezarda hiçbir belirme şekli görülmediğini kısaca söylemekle yetinebiliriz. Aynı kalıpta, bedende ölümsüzleşmek düşünde direnenlerin, doğa yasalarından zerrece nasipleri yok. Ruhsal kimliklerini kaybeden kalıntılarımızı, yaratıcı kudret, edebi değişikliklerinde dilediği biçimler ve renklerde kullansın için aynı vücut kafesinde sonsuz bir utangaçlığa mahkum olalım? Büyük bilgin Camille Flammarion, doğanın bu alışverişini şöyle anlatıyor. Bütün yaratıklar arasında sürekli genel ve ebedi bir değiş tokuş hüküm sürüyor. Ölüm, hiçbir şeyi saklayarak dinlendirmiyor. Yüzyılların yıktığı ihtiyar bir meşe ağacının çürümüş kalıntılarından saçılan oksijen molekülü, Yeni doğan bir çocuğun körpecik sarışın başının teşkiline karışıyor. Ölüm döşeğine uzanmış bir can çekişenin sıkışık göğsünden dağılan asit karbonik molekülleri, has bahçenin güzel tarhında kırmızı gül olup açılıyor. Hayat yasalarını böylece bir birlik, bir kardeşlik yönetiyor. Ebedi hayat, ebedi ölümle uzuvlanıyor. Tozlar yine tozlara dönüyor. Sonsuz uzaylardaki dünyalar, bu sonsuz hayatın nur ve neşesiyle durmayıp, yenilenerek dolaşıyorlar. Ölülerin Dirilere Bıraktıkları Hasret Acısı Ölümün en can eritici acısını ölenler değil, geriye kalan diriler çeker. Ruhumuzun bütün kaynar ateşiyle üzerine titrediğimiz sevgili bir vücudun, göz önünde toprakla örtülüşü. İnsanın dayanıklılığına isyan ettiren bu ne büyük faciadır. Hayatın yıldırıcı çekilmez cilvelerine ancak onun varlığıyla katlandığımız tek neşe işte birden söndü. Bir daha yüzünü göremeyeceğiniz bir sonsuzlukla kayboluverdi. İçinize küllenmez bir kor bıraktı. Bu matem ateşinin dinmez sızısıyla artık bütün ömrünüzce yaralı bir zavallısınız. Denizin hırçınlaştığı bir gündü. Ada sahilinden dalgaların heyecanını seyre dalmıştım. İki varlık çarpışıyor. Toprak sessiz, katı dalgalar, heyecanla hışır hışır, köpüre köpüre karalara saldırıyorlar. Ama her saldırışlarında ezilerek, dağılarak perişan, çökmüş, geriye atılıyorlar. Bütün saldırılarında, sanki işlenmiş bir günahın pişmanlığıyla, bağırlarını... Taşlara, topraklara çarpa çarpa af dileyen bir yalvarış iniltisi Sezer gibi oldum. Toprak bu yalvaran saldırışları merhametsiz bir inatla hep geri çeviriyor. Bu sahne nedir? Cansız sandığımız varlıklarda gizli bir ruh belirtisidir. Hareket var. Sesi var. Beni derin düşünceye daldıran ifade var. Yazık ki Doğayla konuşacak bir erginlikte değiliz. Onlar, her şeyi söylüyorlar gibi. Biz anlamıyoruz. Gözlerimiz, kulaklarımız, hayatın sır saklayan kabusuyla, bulanık dalgaların bu çırpıntılarında, belki geçirdikleri sayısız değişimlerin binbir hikayesi var. Kendini yerlere çarpa çarpa yayılan bu matem töreni, belki işlenmiş bir günahın kefaret ibadetidir. Bugün şu görünen bu dalgalar belki işte odur. Hakkı, kullarını gücendirmiş günahkar. Son